Herkese merhabalar. Tema Aklını sunduğu Yeşil Dalga programında yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bu haftada e, haftanın iyi ve kötü olaylarını sizler için derlemeye çalıştık. Onlardan kısaca bahsedeceğiz. Hemen ardından da e, bu hafta yine bir konumuz olacak. Telefonla bir bağlantımız olacak. E, Günceldeki önemli konulardan biri olan e, Tabiat Koruma Kanunu olarak bilinen Kanun Tasarısı ile ilgili e, Tabiat Kanunu. E, i̇zleme e, girişiminden e, Osman Erdem'e bağlanacağız Dilerseniz öncelikle iyi haberle başlayalım Bu haftanın iyi haberi, iyi seçkisiyle başlayalım Aslında biz açıkçası çok dürüst olmak gerekirse Bu hafta e, biraz hile yaptık e, Bunu da baştan söyleyelim Çünkü gerçekten iyi haber bulma konusunda oldukça sıkıntılı bir haftaydı bizim için Hile de şu, aslında şu ana kar olmuş değil, yarın olacak bir etkinliği haftanın iyi haberi olarak sizlere sunmak istiyoruz. O da ekolojik ekolojik kitap günleri etkinliği. Bu hafta sonu %100 ekolojik pazarlarda Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Yeni İnsan Yayın Evi ortaklığı ile yapılan bir iki gün sürecek olan kitap günleri var. 2 Haziran'da yani yarın cumartesi günü şişli %100 ekolojik pazarında, 3 Haziran e, günü de Kartal %100 ekolojik pazarında gerçekleşecek. Sabah saat 9'dan 16'ya kadar. Bu e, etkinlikte hem yayın evlerinin kitapları sergilenecek... ...hem yazarlar, okuyuculara buluşma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Buğda Derneği'nden pazar koordinatörü %100 ekolojik pazar koordinatörü Batur şehirli olma söylene göre... E, ...biz pazarları sadece ekolojik alışveriş değil... Aynı zamanda ekolojik yaşam çıkanların tartışmak, konuşmak bu konuda atölyeler düzenlenecek bir alan olarak tasarladık ve bunun ilk etkinliğini yapıyoruz diyor. Aslında haftanın e, iyisi haftanın kötüsü derken baktığında haftada bitmemiş oluyor. Cumartesi günü ve pazar evet. günü olduğu için hem bir minik bir hile yani geçmişe bakmaya çalışıyoruz normalde ama. E, şimdi baktığımız zaman da e, bu haftanın güzel olacak, umut verici olan bir etkinliği olacak. Onun için özellikle... Çağrıda da bulunmuş olalım Hem etkinliği duyurmuş olalım Hem de İstanbul'da yaşayan ve dinleyicilerimiz ve doğa dostu kişilerde de bir çağrıda bulunalım Hakikaten zamanınızı ayırın İster yarım saat ister birkaç saat orada geçirdiğinizde inanın Önümüzdeki hafta size yepyeni bir heyecan Yepyeni bir bakış açısı getirecektir Çünkü haftanın kötü olayları olsun Genel olarak doğa koruma alanında rastladığımız konular olsun Onlar bir yana bir yandan da böyle umut verici Umut verici Evet Hakikaten insana heyecan veren, ilham veren güzel gelişmeler de oluyor. Ve şu anda umuda ihtiyacımız var. O yüzden çok güzel bir etkinlik oldu. Ben de katılmaya çalışacağım Kartal Pazar günü. Bir de dinleyicilerimize bir çarda da bulunmuş olalım. Biz sonuçta İstanbul merkezli yayın yapan bir, kur, bir, bir radyoyuz ve internet üzerinden ama biliyorsunuz Türkiye çapında değil her yerden dinlenebiliyor. Onun için özellikle yerelde bölgeselde böyle güzel etkinlikleriniz, güzel haberleriniz, bizlere moral verecek haberleriniz o ne olur? Açık Radyo Facebook sayfasından ya da Tema Vakfı'nın Facebook sayfasından bizimle paylaşın. Biz de cuma günlerimize haftanın yorucu ve yoğun gününü kapatırken böyle güzel etkinlikleri duyurmak için bir mecra olmuş olalım. Evet ben de bu duyuruya kesinlikle katılıyorum şahsen kendi adıma da benim için de çok güzel umutlar oluyor bunlar. Ee, o zaman istersen Özgül haftanın kötü haberlerine geçelim yani tabi birkaç kötü haber var biz iki tanesini özellikle ön plana çıkarmak istedik hangisini seçeceğimizi bilemedik gönül isterdik evet. iyi haberler arasından kararsız kalalım ön plana çıkaralım ama aslında senin daha yakından takip ettiğim bir konu olduğu için e, nükleerle ilgili olarak e, ben sana dönüyorum Durukan e, geçtiğimiz haftaya bakınca hakikaten birkaç tane e, olay vardı belki altı çizilecek e, ama özellikle nükleer cephesinde ne oldu bize bir kısaca özetleyebilir misin sence neden haftanın moral bozucu gelişmesi olarak nitelendirmeliyiz bunu. Evet e, bu haftanın kötü olayı olarak seçtik çünkü e, hükümet cephesinden e, nükleer santral konusunda kararlılığın devam ettiği e, yolunda bir açıklama geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir e, törende yaptığı açıklamalar var. E, bu açıklamalarda ben 3 husus gördüm. Birincisi ...nükleer enerjide insan hayatını tehdit eden unsurlar adeta yok edilmiştir. Yani tırnak içinde söylüyorum aynen kelimesine dokunmadan. Bir başkası da tabii bununla birlikte nükleer tedbirleri aldığınızda hiçbir sakıncası yoktur bu enerjinin. Bunun yanı sıra dünyada bugüne kadar üç kaza oldu açıklaması var aynı şeyde açıklamada. Bir de nükleer santralleri hani Ermenistan'dakini veya İsrail'dekini diğer nükleer santralleri görmüyor musunuz? Hani onları niye konuşmuyorsunuz açıklaması var. Ee, ...insan hayatının tehdit eden unsurlarının yok edildiği gönül isterdi ki öyle olsun ama değil. Ee, en son fukuşum örneğinde de gördük. Yani yeni bir santral, yeni bir nükleer ve Japonya gibi güvenlik önlemlerinin son derece üstün alındığı bir ülkede. Ama özellikle bu dünyada bugüne kadar üç kaza olduğu bilgisi ne yazık ki ne yanlış... Onu da çok kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz dünyada tüm atomik yani nükleer enerji faaliyetlerini izleyen bir kurum var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı International Atomic Energy Agency. Bunun bugüne kadar yaptığı listede bildirilen haberimiz olan haberimiz olmadan bazı kazalar da olduğu iddia ediliyor. Beş bin. ...tane nükleer kaza var bugüne kadar yaşanmış olan irili ufaklı. Bunlar tabii International Nuclear and Radiological Events Scale denen... ...yani uluslararası nükleer ve radyolojik e, kazalar e, ölçeği denen bir şeyde ölçülüyor... Yani Örneğin, bir takım uluslararası istatistikler var, var. Rakamlar tutuluyor yani hem ülkesel ölçekte hem de hakikaten bu üç rakamını görünce biz de bu konuyu vakıf içinde daha yakından takip eden arkadaşlarla konuştuk. Merak ediyorum keşke açıklama yapılabilse veya yani o üç, üç hangi ölçekte evet. bir de yani burada bahsettiğim beş bin diyoruz. Beş bin dile kolay gelen bir rakam. Yani beş bin tane sayması kolay, söylemesi kolay ama sadece insan yaşamında zarar veren bir şey değil. Yani başbakanın yaptığı açıklamada çok hiçbir sakıncası yok ve bunun tedbirleri alınmıştır diyor ama söz konusu olan sadece insan yaşamı değil. Bu evet. gezegende sadece biz insanlar olarak yokuz. İnsana zarar vermenin ötesinde bütün yaşama, bütün bitki örtüsüne, bütün hayvanlara, bütün Ekolojik sisteme her şeye zarar veren Kesinlikle. ve zarar verme potansiyeli yüksek olan bir enerji santrinden ve bahsediyoruz. Belki de en kötüsü de zarar vermesi e, zamansal ölçekte zararı uzun süren bir e, enerji biçimden bahsediyoruz. Kaza sonra biliyoruz ki radyolojik e, şeyler, e, zararlar devam ediyor. Uzun binlerce yıl boyunca yakıtlardan çıkacak... E, e, ne derler yakıtı yakınca ne olur ee, atık Heh, yakıt ak, akıt diyesim geldi bugün biraz koştura koştura geldik o yüzden nefesimizi de toparlayamıyoruz atık konusu da ayrı bir şey neyse ama şunu söyleyelim yani o 3 tane örneği benim tahminim birisi tabi Çernobil biri Fukushima üçüncüsünde büyük bir ihtimalle Three Miles Island yani 3 e, mil adaları 3 mil adasındaki e, kazadan bahsediliyordur ama bunun dışında da bu e, ölçekte birden yediye kadar giden bir ölçek. Yedi en büyüğü. Fukushima'nın yedi. Beş, altı ölçeklerinde olan birçok kaza zaten var. Zaten konu bu esası bu değil. İsterse üç olsun. Yani benim aslında e, vurgulamak istediğim noktada şu Durukan Sen konu çok güzel özetledin. Ama sadece üç tane bile olsa bir yedisi e, ölçeği değil. Bir yedi ölçeğindeki yedi değil. Beş ölçeğinde bile olsa üç tane bile olması aslında durup düşünmeyi... Gerektirmiyor mu? En azından evet en azından insanlara bir sormayı Aynen. istiyor musunuz? Yani 5000'i geçtik. 3 evet. yani olsa bile gerekmiyor mu diyoruz. Ama bu konuyu istersen biz e, daha kapsamlı konuşmak evet. üzere. Hem hukuki boyutunu hem tema Vakfı'nın açtığı davayı hem e, ulusal ölçekte uluslararası ölçekte bu konuyla kampanyalar yapan Greenpeace'in kampanyası gibi diğer konularla birlikte konuşalım. Aslında bir tane daha dikkat çekeceğimiz olumsuz olayımız vardı ama e, belki onu programın sonunda... E, Konumuzdan ve konumuzdan kalan zamanda belki değerlendiririz ama isterseniz şimdi e, bu haftanın vurgulamak istediğimiz bu hafta biraz konuşmak istediğimiz konusuna dönelim. E, tabiat kanunuyla ilgili olarak tabiat koruma ve biyoloji biyolojik çeşitli kanunuyla ilgili olarak konuşmak istiyoruz. E, konuğumuz Osman Erdem bu sene bu haftaki programımızın konuğuna Ankara'dan bağlanacağız. E, Osman Bey Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hem tabiat kanunu izleme girişimi, kendisinin de içinde olunduğu izleme girişimiyle, izleme girişiminin yaptıkları ve genel olarak savunuculuk anlamında yapılanlarla ilgili bilgi almak istiyoruz. Hem de dün itibariyle gerçekleşen bir gelişmeyle ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Böyle diyerek konumuza dönmek istiyorum. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle konumuza da girmeden önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Çünkü biz burada evet. Yeşil Dalga programında konuları tartışırken bir yandan da yerel aktörler dediğimiz sessiz aktörlerimize tanımak, onları biraz daha kanlı canlı yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar süredir doğa koruma alanında çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Kısaca bir kendinizden bahsedin. Ben 1989 yılında Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü iken, Çevre örgütüne girdim. Daha sonra kurum e, müsteşarlık oldu. Sonra bakanlık oldu. Ve Sulak alanlar biriminin ilk kurucusuyum. Çevre bakanlığında. 8 yıl onun şube müdürlüğü görevini yürüttüm. Daha sonra aynı biriminde bağlı olduğu 4 yıl hassas ekosistemler ve Kurunanlar daire başkanlığını yürüttüm. 2003 e, yılında... Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştikten sonra emekli oldum, ayrıldım. Bir cuma günüydü. Cumartesi günü e, o günkü adıyla Kuş Araştırmaları Derneği'nde çalışmaya başladım. Ve e, halen orada devam ediyorum. Zaten doğa koruma alanında çalışan... E... Buyurun. Buyurun devam edin. E, geçtiğimiz yıl... E derneğimizin adını Doğu Araştırma Derneği olarak genel kuruyla e, değiştirdik ve şu anda da Doğu Araştırma Derneği yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum Neyi ettiniz de programımıza katıldınız. Aslında şey demek istiyordum emekli olduğunuzun ertesi günü e, STK evet. düzenindeki çalışmalarınızdan bahsettin. Bir hafta tatil alayım falan hiç Osman Bey'i düşünmemiş çok güzel yapmış. Çok doğru yapmış. Ama hayat boyu herhalde bu. Vallahi, e, e, Türkiye buna çok fazlasıyla layık bir ülke. Çünkü özellikle bir çeşitlilik açısından coğrafyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak derecede bir zenginliğe sahip. tabii e, içinde yaşayan bizler olarak da o zenginliği, o değerleri korumak, bizden sonra gelecek nesillere, kuşaklara en az bizim yararlandığımız kadar, bizim onları tanıdığımız kadar, onların da yararlanabilmesi, tanıyabilmesi için bırakmak tabii hepimizin e, görevi. Ben bu görevin bilincinde yaşadığım sürece de bunu yerine getirmeye çalışacağım tabii i̇yi ki, ki. İyi ki vardınız Osman, iyi ki varsınız Osman Bey, iyi ki var sizin derneğiniz gibi doğa araştırmaları derneği gibi e, bu konuya böyle geniş çerçeveden bakan derneklerimiz. Ben şimdi konumuza dönmek istiyorum. E, birlikte değerlendireceğiz Durukan ben ve siz. E, öncelikle Dünkü gelişmeden haberdar edelim e, dinleyicilerimizi. Dün ne oldu? Dün meclise gelen konu neydi? Bir onu bize kısaca özetler misiniz? Şu andaki e, bizim bugün gündemle bu programa e, bahsetmemizin sebebini isterseniz açıklayalım. Ondan sonra da çok kısa olarak tabiat kanunu izleme girişiminden e, bahsetmenizi rica edeceğim. Evet. Dünkü Tabii, e, geçtiğimiz e, meclis döneminde herkesin özellikle doğa korumacılarını çok uzun yıllardır beklediği tabiatı koruma kanunu meclise geldi. Aslında doğa koruma kanunu adıyla bizim beklettiğimiz bir şeydi. Ve çok da uzun yıllarda üzerinde pek çok sivil toplum kuruluşu, pek çok akademisyen çaba gösterdi, gayret gösterdi. Ama geçtiğimiz yılda, Çevre Komisyonu'nda sunulan tasarı ne yazık ki uzun yıllar üzerinde çalışılan tasarı değildi. Çokça değiştirilmişti. Aslında 90'lardan ee, itibaren e, bu, bu yönde çalışmalar vardı değil mi? 1990'ların başlarından tabii, tabii, itibaren. Tabii tabii tabii. tabii. tabii e, yani doğa koruma kavramı Türkiye'ye geldiğinden bu yana Türkiye'de e, kapsamlı bütün doğa korumanın unsurlarının içerisine alacak etkili bir doğa koruma yasası beklentisi var ve buna yönelik de yıllardır çabalar var. Ama ne yazık ki bu çabaların sonucu geçtiğimiz yılda meclise gelmedi. Bunun üzerine biz bu sürece katkı vermek için 73 sivil toplum kuruluşu ki bu sivil toplum kuruluşu içerisinde Türkiye'nin doğa korumasına çok önemli katkıları olan pek çok kuruluş var. Mesaisinin çok önemli bir kısmını bu konuda harcayan... Bir araya geldik. Çevre Komisyonu'nda evet. iki ay süresince ben hem Çevre Komisyonu'nda bir... hem Alt komisyondaki görüşmelere katıldık. Çok arzu ettiğimiz bu düzeye gelmese de önemli gelişmeler kaydedildi tasarıda. Ben sizi Ama... burada böleceğim. E, çünkü Hı -hı. bir yandan da hani sizin ve bizim tema olarak da biz bunun içindeyiz. E, bu Hı -hı. Bahsettiğiniz gibi çok fazla evet, evet, durum evet. için içinde ayrılıyor. E, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan tutun. Evet, evet, Doğa evet. Korumacı, Türkiye çapındaki pek çok derneklere, vakıflara kadar. Ama ben biraz kan, Tabiat kan izleme girişimine vurguda bulunmak istiyorum. Durukan'la konuşuyorduk. Hakikaten bir kere sivil toplum Osman Bey genel olarak Türkiye'de 90'ların başında gelişen bir süreç. Doğa korumayla ilgili olarak tabii ki bir doğa koruma birinci sivil topluma başladı demek değil. Ama doğa koruma alanındaki sivil toplum, sivil girişimler 90'larla birlikte başladı. Evet, tabiat evet. kanunu izleme girişimi aktif vatandaşlık dediğimiz, aktif sivil katılım dediğimiz güzel bir örnek. Yani 74 tane dernek, vakıf ve birliğin bir araya gelmesi ve spesifik bir konu ve kanun tasarısı üzerinde lobi yapması. ...materyal üretmesi kanun tasarısıyla evet. ilgili olarak çözüm önerileri getirmesi ve sizin az önce bahsettiğiniz gibi benim sizi tam böldüğüm noktada hem meclisteki çalışmalara katılması yani hem kamuyla birlikte katkı sağlamaya uğraşması bir yandan da biz yani daha büyük halkada bilinçlendirmesi topluma anlatması evet. medyaya anlatması bu anlamda ben çok kıymetli buluyorum tema vakfı da bunun içinde ama dediğim gibi bizim dışımızda önderlik yapan çok aktif olan pek çok dernek ve vakıf var onun için burada bu girişimin umarım başarılı oluruz ve girişimi yapmaya çalış. Çok aslında somut ve net ama başarılı olmak kadar varmaya çalıştığımız nokta kadar aslında bir araya gelmemiz de çok önemli ve sivil toplum ve doğa koruma alanındaki sivil toplum işbirliği anlamında iyi bir örnek diye düşünüyorum. Çok çok çok çok güzel bir örnek çünkü o süreç içerisinde çok uyumlu bir çalışmada oldu. Çünkü nihayetinde hepimizin hedefi Türkiye'nin doğasının korunmasıydı ve asgari müşterekte de birleştik çok etkili önerilerde geliştirildi hep birlikte ve bu meclise de sunuldu. Mecliste de çok etkili olduğunu düşünüyorum o süreçte de. ve önemli değişiklikler de tasarıda sağlandı. Peki Ama Osman bugün, Bey e ben de tam onu evet. soracaktım. Kusura bakmayın. ben evet. bu sefer de belki bölmüş oldum lafınızı ama e, ben de tam onu merak ediyorum. Bugün e, yeniden gündeme gelen kanun tasarısı olarak komisyona yanlış bilmiyorsam çevre komisyonuna evet. e, düşen kanun tasarısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birkaç e, madde halinde şu şu şu nedenlerle eksik veya yanlış mı diyorsunuz ya da Mesela zararlı mı, yani mevcut durumdan da mı daha geriye düşürecek bu sizce yoksa mevcut durumu iyileştirmeyecek mi? Bunları böyle birkaç maddede neden eleştiriyoruz? Birkaç maddede bize anlatabilir misiniz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu kanun katılımcılık açısından 20 yıl öncesine hatta daha ötesine gitmiştir. Neden? Çünkü geçtiğimiz çevre komisyonunda kabul edilen tasarı da Ulusal Tabiatı Koruma Kurulu, Mahalli Tabiatı Koruma Kurulları, tabiat koruma bilim heyeti gibi e, hem sivi toplum kuruluşlarının hem tamunun değişik kesimlerinin, hem bilim insanlarının, hem de yerelde alan kullanıcılarının katılımını sağlayacak kurullar oluşturulmuştu. Bu çok çok önemsiyorum ben. Evet. Çok da önemli çünkü e, sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanlarının bu alanlardan yararlanan Kişilerin, tarafların seslerini duyurabilecekleri, görüşlerini iletebilecekleri, yönetime katılabilecekleri yerler kurulular. Ne yazık ki bugün e, çevre komisyonunda görüşülmekte olan e, tasarı da bunların tamamı çıkarıldı. Peki bu katılımcılık konusu dışında e, yani bize ne, ne gibi sıkıntılar doğabilir? E, tabii zaman içinde belki Osman Bey ben de orada bir tabiat kan izleme girişiminin e, tema evet, adına. Evet, sen de bayağı bir değil mi e, aktif olarak takipçisi olarak şuna belki de vurgu yapmamızda fayda var. E, bizim aslında geçen sene ve önceki sene 2010 2011 dönemi boyunca vurgulamaya çalıştığımız izleme girişimi olarak temel şeyler vardı. Öncelikle evet kurumsal yapıda şu anda ve yani içinde bulunduğumuz süre boyunca bir dağınıklık, parçalanmışlık var. Bunun sonucu olarak kurumlar arasında çıkan bir iletişimsizlik, yetersiz işbirliği, koordinasyon eksikliği var. Dolayısıyla hakikaten bu sorunları temelden çözecek ve bürokratik süreçleri azaltacak yeni bir kurumsal yapı, yeni bir kanuna ihtiyaç var. Başka bir şey de e, ulusla, ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan bu karmaşa ile gene il, ilgili e, ulusal mevzuatımız uluslararası doğa koruma sözleşmelerini ve Avrupa Birliği doğa koruma direktiflerinin gereklerini karşılamıyor. Dolayısıyla bir örtüşmeme durumu söz konusu. Bir de günümüz ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Dolayısıyla bir ihtiyaç yani e, mevcut durum analizi yaptığımızda ve ihtiyaçlarımızı çıkardığımızda biz de tabiat kanunu izleme girişiminde imzası olan 74 kurum ve onun dışında pek çok bireyler yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. Yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır diyoruz. Ama bunu mümkün olduğu kadar katılımcılıkla demin sizin de çok güzel e, özetlediğiniz evet, gibi evet. E, bilimi bilim insanlarını sivil toplum e, kuruluşlarında sürecin içine alan şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapmak gerekiyor. Bir de e, tam da bu noktada aklıma gelen bir şey oldu Osman Bey. Onu size sormak istiyorum. Ondan sonra da zaten bir e, şarkı arası vermemiz gerekecek. Ve ee, bu yani hep kamuoyunda da konuşuluyor. Bu e, kanun tasarısıyla birlikte sit alanlarıyla ilgili bir yeni düzenleme olacağı. Yani bu koruma kısmının evet. biraz arka plana düşeceği. Hatta belki bir takım suistimalleri açık olabileceği noktasını Bunu bize kısaca özetler misiniz? Ardından da e, şarkımızı dinleyeceğiz hep beraber. Evet. Bakın tasarının altıncı maddesi yeniden değerlendirmeyi öngörüyor. Bütün koruma alanları sadece sit alanlarıyla ilgili değil aslında. Bu tabi çok endişe verici bir durum. Herhalde bu yeni değerlendirme sürecine sivil toplum kuruluşlarının, bilim kuruluşlarının yer almaması bu endişeyi daha da artırıyor. Evet. Yani, kamunun oturup 3-5 insanın bir araya gelip 50-60 yılda oluşmuş bir yapıyı değerlendirip şekillendirmesi elbette ki çok doğru olmayacaktır. İyi niyetli olsalar bile bizi çoğu kez yanlış sonuçlara götüreceklerdir. Çünkü bu kadar kapsamlı bir işi bu kadar bir bakanlığın bünyesinde 3-5 uzmanla çok kısa bir süre içerisinde tamamlamak mümkün değil. Bakın benzeri kararcılığı kanununda oldu. Yaban hayatı geliştirme sahaları var. Yaban hayatı koruma sahaları var. Bütün alanların, yaban hayatı koruma sahalarının tamamı yaban hayatı geliştirme sahasına dönüştürüldü. Neden? Çünkü yaban hayatı geliştirme sahalarında e, koruma statüsü biraz daha e, esnek. Biraz daha e, tolere edici. Ama bu alanların içerisinde gerçekten mutlak korunması gereken alanlarımız da var. Bunlar hepsi göz ardı edildi. Şimdi aynı süreci yeniden hem sit alanlarında hem de diğer da yaşayacağımızdan e, yana e, Oldukça büyük endişem var. O Çünkü zaman zaten, biz ne istiyoruz? Ülkelerle biz e, ülkemizdeki doğa koruma alanlarını karşılaştırdığımızda oldukça e, sınırlı, çok çok zengin bir ülke olmamıza rağmen görüş açısından oldukça sınırlı e, koruma alanımız var. Yani e, işte orman muhafaza alanlarını ve benzeri alanlarda kattığımız ancak %4 ve %5'lere çıkıyor. Halbuki Avrupa'nın birçok ülkesinde bu %15'lere, %20'lere Dayanmakta. O nedenle var olan bu oldukça sınırlı alanları da yeniden değerlendirip bir kısmını koruma alanını dışına çıkarmak elbette ki seyir toplum kuruluşlarında ve pek çok bilim insanı akademik kuruluşlarda endişe yaratması kaçınılmazdır. O zaman bizim e, genel olarak yani tabiat kanunu izleme girişimi olsun bu konuda bu konuyu takip eden hem öncelikli olarak doğa koruma e, açısından bakan gruplar ve kişiler hem de genel olarak yasa yapım süreciyle ilgili baktığımızda savunuculuk çerçevesinde biz aslında diyoruz ki yeni bir tabiatı koruma ve biyolojik çeşitliği koruma kanuna ihtiyacımız var. Ancak bu kanun mümkün olduğu kadar şeffaf ve katılımcı bir süreçte yapılsın. Kurullarla ilgili olarak bilim insanlarının sivil, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de içersin. Ve Avrupa Birliği ile yani hali hazırdaki mevzuatımızdan ve ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan sorunlar güzelce analiz edildikten sonra Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktifleri ve onun da daha üstünde olan Uluslararası Doğa Koruma Sözleşmeleri ile uyumlu bir kanun çıkarasın. Yani Elde aslında diyeyim. benim vurgulamaya çalıştığım bizler şu anda bir sürü negatif ve problemli alandan konuştuk ama bizler aslında proaktif olarak bu süreçte şu andaki iki bakanlıktan çok önceki 1990'lara dayanan süreçte ee, bu, bunun yapılmasıyla ilgili olarak e, gel, gelinen bir süreç var. Ve buradaki süreç Tabii. zaten her şeye hayır diyen değil. Bizim böyle bir kanuna ihtiyacımız var. Bunu en iyi nasıl yaparız noktasındayız. Efendim, yani, e, her şeye hayır demek mümkün mü? Kaldı ki bu ülkenin bakın e, iyi bir doğa koruma kanununa ihtiyacı var. Çünkü bu ülkenin doğal değerlerini korumak durumundayız. İyi bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç var. Belki ona değinemiyoruz bugün ama. Bugün e, yıllardır doğa korumacıların beklediği ve kurumda çalışanların da doğru olarak bildikleri bir tek şey var. Mutlaka doğa korumadan sorumlu, tek ve daha güçlü, daha etkili bir kurumun oluşturulmasıydı. Biz bu süreçte beklentimiz buyken bugün e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde biri, bir diğeri de işte Orman Su İşleri Bakanlığı bünyesinde olmak üzere birisi Arapçası, birisi Türkçesi olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak iki farklı teşkilat e, kuruldu. Peki Osmanlı'nın Bey... göre tanımlarına baktığımız zaman, baktığınız zaman sanki babadan kalan bir malı ikiye payeder gibi görevlerin bir bölümünü bir genel müdürlükte, bir bölümünü diğer genel müdürlükte. Birisi plan yapıyor, diğeri onaylıyor. Birisi koruma alanını tespit ediyor, diğeri onaylıyor. Böyle şey dünyanın hiçbir tarafında görülmemiştir. Bu doğa koruma aleyhine gelişen e, endişe verici durumlardan da bir tanesidir. Bunu mutlaka mutlaka düzeltilmesi gerekir. Hem e, kurumsal yapının düzeltilmesi gerekir e, ve bütün bu yetkilerin daha güçlü, etkili bir kurum bünyesini toplanması gerekir. E, hem e, Türkiye'nin doğa koruma ihtiyaçlarında cevap verecek etkili, katılımcı bir ve biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği doğa koruma direktiflerini karşılayacak bir yasanın e, mutlaka e, çıkarılması gerekmektedir. Ama bugün Çevre Komisyonu'nda görüşülen yasa ne yazık ki e, bu söylediklerimizden çok çok uzakta kalıyor. Senin bir sorun var Durukan galiba. Son evet, sorunu da e, alalım. E, benim çok ya yani merak ettiğim bir şey var Osman Bey. Bu tabii güçlü bir e, merkezi yapıdan bahsediyoruz ama bunu söylerken olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için merkezi yani yetkileri toplama anlamında merkezi ama bunları katılımcı bir süreçle uygulayan yereldeki <gülüyor> e, aktörlerin de yani yerel yönetim dediğimiz yereldeki kişilerin şeyinde dikkate alan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Değil mi? Sadece tabii, açık tabii, yani tabii. açık olsun diye soruyorum. Zaman... Tabi e, buradaki güçlü yapıdan kastımız e, işte yıllardır hep konuşulur. E, kurumlar arası yeterince iletişimin işbirliğinin eşgüdümünü sağlanamadığı konusunda ve geçmişte Çevre Bakanlığı bünyesinde Çevre Koruma Genel Müdürlüğü vardı. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı vardı. E, diğer tarafta e, Milli Parklar Genel Müdürlüğü vardı. E, bu sıkıntılar e, o zamanda yaşanıyordu ve yıllardır hemen hemen her toplantıda bu dile getirilir. Mutlaka, mutlaka hatta e, şu arzulanır, e, özel e, bir e, kurumsal yapının ölüş, oluşturulması. Hı. Çünkü biz e, bu doğa koruma konusunda başarımızı ülkelere İsterseniz baktığımızda e, bu kurumların güçlü aynı zamanda da e, mümkün olduğunca siyasi etkilerden daha uzakta kurumlar olduklarını. Çok teşekkür ediyoruz Osman Bey. Aslında daha uzun uzun da konuşulabilir ama biz size katılımınızdan ötürü ve dikkat çektiğiniz noktalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Ben şimdi evet. şarkı anonsumuz için Durukan'a sözü bırakıyorum ama öncelikle umuyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olsun, oralarda çalışan görevlilerimiz, dostlarımız, kamuda çalışan arkadaşlarımız bizi dinliyorlardır. Umarım daha üst düzeyde bakanlarımız bu iki üzerine dokunduğumuz konuyla ilgili olarak atacakları adımlarımız. Adımları ülkemizin geleceği için yapılmış önemli bir adım olacağını anlarlar ve bizlerin istediği şekilde ve daha katılımcı bir süreçle bu kanun tasarısı görüşülmeye başlanır ve şu andaki haliyle geri çekilir. Durkan bugün ne dinleyeceğiz? Evet bugün uzun uzun konuştuk. Bunu dinleyerek aslında bitirmemizi gelecek herhalde. Cem Karaca'nın 1992'de yaptığı bir şarkısı Niyazi Köfteler. Bu şeyleri bitirelim istersen ben durukan dudu. Ben Özgül Erdemli mutlu. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. ki. Habip ki 3 4. Üzgünüm günüm dedi. I am sorry. Dr. Donald Hamburg şehir. Pazar yeah. payı Bundan son price you eat Ya sen yani Oh yeah Fifty fifty okey mi Fifty fifty okey mi İnegöl işim ve Sultanahmet ve Rumeli yani geldi malı Gazdeler vah vah. vah vah İşler keser örgütlenmeli Yola düşüp Ankara'lara gitmeli E Eyvah. Eyvah! Ekonomi liberal Hay Allah Ekonomi liberal Hay Allah Hamburger Go hop. Yaşasın köfteler Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşim Ya Allah Ya Allah Hamburger Go bütün kaftecileri Türkiye'nin birleşi ya Allah ya Allah İyi olur inşallah İyi olur inşallah Burger oldu köfteler Maşallah Yeşil dalga Çevre mücadeleleri üzerine hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü